Kureyşlilere çok ağır gelmişti. Bundan dolayı çok öfkelendiler... ...ve onu geri getirene yüzdeme vaat ettiler. Kadi İyaz'ın rivayetine göre... ...Sibir Dağı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme... ...şöyle nida eder. Ey Allah'ın Resulü! Benim üzerimden kaç! Üzerinde öldürülmenden ve bu yüzden azap görmekten korkuyorum. Buna karşılık Sevr Dağı ise...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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermesin diye o deliğe de topuğunu koyarak tıkadı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın dizine başını koyarak uyudu. Topuğuyla tıkadığı delikten bir hayvan Ebubekir radıyallahu anh'ı ısırdı. Fakat o buna rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyandırmamak için ayağını kıpırdatmadı.